Merhaba, sonuçları yeni açıklanan bir araştırma küresel düzeyde bir anlaşmaya varılması önündeki engellere rağmen siyasetçilerin birçok ülkede iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren yasalar çıkardığını ortaya koydu. London School of Economics ve Globe International tarafından yapılan araştırmada incelemeye konu olan 33 ülkeden 32'sinde önemli sayılacak iklim değişikliği yasaları çıkarılmış bile. Bu ülkelerden 18'sinde ise bu konuda önemli ilerlemelerin sağlandığı ve üstelik gelişmekte olan ülkelerin Öncülüğü de üstlendiği belirtiliyor. Globe'un başkanı John Gummer, ulusal düzeyde kat edilen mesafenin umut verici olduğunu söylüyor. Dalganın iklim değişikliğiyle mücadele yönüne döndüğünü belirten Gummer, tüm kıtalardaki ülkelerde çevreci yasaların geçirilmekte olduğunu da ifade ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda ilerleme sağlayan ülkeler arasında Kenya ve Pakistan gibi ülkeler de var. Meksika'nın da kent merkezlerinde karbon salımını %30 oranında azaltmayı hedefleyen Yasalar çıkarması Avrupa Birliği'nin enerji verimliliğini artıracak yeni bir yönetmelik çıkarırken Amerika Birleşik Devletleri'nin ise karbon salımını kontrol altına almayı hedefleyen yasalar yapması olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Raporda ulusal düzeyde atılan bu adımların dünya liderlerine Birleşmiş Milletler müzakereleri sırasında daha büyük adımlar atabilmeleri konusunda imkan sağlayacağı da kaydediliyor. Umalım evdeki çabalar bütün dünyayı kapsayan anlaşmalara vesile olur. Araştırma kuruluşu GTMR Research tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük güneş enerjisi üreticilerinden olacağı öngörülüyor. Buna göre Türkiye'nin hızla gelişeceği Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın güneş enerjisi pazarında önemli bir konumda olacağı. 2017 yılına kadar da toplam 10 gigawattlık talebin oluşacağı pazarda esas büyümenin 2015 yılından itibaren başlayacağı ve bu tarihte bölgede yıllık 3,5 gigawattlık bir talebin oluşacağı tahmininde bulunuyor. Kuruluşa göre bu süreçte Türkiye Suudi Arabistan'ın ardından güneş enerjisinde bölgenin en büyük ikinci üreticisi olacak. Çalışmada ayrıca Türkiye'deki güneş enerjisi pazarının gelişmesinde uygun yenilenebilir enerji politikaları ve rüzgar enerjisi kurumlarından gelen deneyimlerin etkili olacağı değerlendirmesi de bulunuyor. Tahminler fazlasıyla imser bana kalırsa, zira yüzümüzü güneşe dönmek için hükümetin attığı sumut adımlar henüz ufukta pek yok. Hatta bu konuda yatırım yapmak isteyenler sürekli önlerine konan engellerden son derece şikayetçi. Bu konuda atak yapmak için bir an önce elektrik şebekelerinin de yenilenmesi gerekiyor ülkemizde. Güneş yüzünü gösterene kadar termik santrallerle uğraşmaya ise devam edecek Türkiye. Bursa Orhan Elinde EÜA'ya EUH ait termik santralde atık ısı projesinin ilk etabı kapsamında Karıncalı beldesinde 30 eve sıcak su verildi. Termik santral yakınındaki belediyeye verilen bölgesel ısıtma maksatlı sıcak suyun yıl sonuna kadar 400 haneye ulaştırılması planlanıyor. TÜBİTAK MAM Yıldız Teknik Üniversitesi ve EÜA EUH arasında 2009-10 yılları arasında santralden çıkan atık ısının değerlendirmesine yönelik başlatılan atık ısı suyu projesiyle çam ormanlarının odun için kesilmesinin önüne geçeceği bölgesel ısınma projesinden seracılarının da yararlanacağı söyleniyor. Küresel ısınmanın baş sorumluları arasında yer alan termik santrallerin bulundukları bölgede doğaya, hava, su ve toprak kalitesine ve yaşayan insanlara ağır zararlar verdiği göz önüne alınırsa atık ısı projesi esasında pek hafif kalıyor ama en azından kötü bir uygulama değil. Yatağında yine termik santral eylemi yapıldı ama eylemi gerçekleştirenler çevreci değil bu sefer maden işçileriydi. Yatağan termik santraline bağlı bazı bölümlerin özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler santrali bastı. TESİŞ ve Maden İş Sendikaları üyeleri jandarma barikatını aşarak özelleştirmenin yapılacağı salona girdi. Jandarma ekipleriyle işçiler arasında arbede yaşandı. Yeniköy termik santrali önünde İl ve ilçelerden çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir zamanlar Haluk Levent'in adına şarkı yaptığı Gökova'da şimdi termik santralinin olmaması için değil, el değiştirmemesi için iyi yapılması ironik olduğu kadar da gelinen noktaya işaret etmesi açısından da yürekler acısı. Esasında biz termik değil, güneş istiyoruz. Çocuklarımız da bunu istiyor. İşçilerimiz de temiz bir ortamda çalışmak istiyorlar. Kendi çocuklarına güzel bir gelecek bıraktıkları. Son olarak bir hatırlatma ile bitirelim programımızı. Geçen yıl aramızdan ayrılan Buğday Ekolojik Yaşama Destekleme Derneği kurucusu Victor Ananyas'ın adına düzenlenen dönüşüm ödülleri için başvurular devam ediyor. Toplum yaşamında ekolojik bütüne saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu örnek çalışma projeleriyle geniş çaplı dönüştürücü bir etki yaratan girişimcilere ve bu yolda umut veren çalışmalar yapılan kişilere verecek bu ödül. Konusu tarım, kırsal kültür, enerji, iletişim, yerleşim ve eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan çalışmalardan oluşacak projeler. Son başvuru tarihi 1 Mart 2013. Ödül töreni ise Victor Ananias'ın doğum tarihi olan 21 Mayıs 2013'te yapılacak. Ayrıntılı bilgi için victorananias.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.